281, numaralı konu, Ali bin Ebi Talib'in hicret etmesi, evet, Hazreti Ali şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret ettikten sonra bana, kendisinden sonraya kalmamı ve yanında bulunan emanetlerin sahiplerine teslim etmemi emretti, Hazreti Peygamber'e daha önce zaten, elemin ünvanı verilmişti, çünkü herkes ona güvenir, emanetlerini ona teslim ederdi, 3 gün kaldım, her gün ortaya çıkıyordum, bir tek gün dahi Kureyş'in gözünden kaybolmamıştım, sonra Mek Keden çıktım, Peygamber'in izine düştüm. Beni amir Bin Awef oğulları kabilesinde kalmakta iken oraya varıp misafir bulunduğu Gülsüm Bin Elhidmin evine indim.